1480, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, zikreden bir dil edininiz, buyurmaları, evet, Sevban şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamberle birlikte bir yere gidiyorduk, o günlerde de altın ve gümüş hakkında ayet nazil olmuştu, yolda muhacirler kendi aralarında, peki bunlar kötülendiğine göre hangi mallar hayırlıdır bunu nasıl bileceğiz, diye konuşmaya başladılar, bunun üzerine Hazreti Ömer, isterseniz ben bunu sizin için Hazreti Peygamberden öğreneyim, dedi, onlar da, çok iyi olur, dediler, Ömer Hazreti Peygamber'in yanına gitti, ben de devemi hızlandırarak onu takip ettim, Hazreti Ömer yanına vardığında Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Rasulü, muhacirler altın ve gümüş hakkındaki ayetten bahisle hangi malların hayırlı olduğunu öğrenmek istiyorlar, dedi, o da, zikreden bir dil, şükreden bir kalp, mümin ve imanı hususunda kendilerine yardımcı olabilecek bir hanım edinmeye çalışsınlar, buyurdular.